Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Radyo Havamdayısınız. Paslaşmalarda bir haftadan sonra tekrar birlikteyiz. Futbol dünyasında artık haftalar birbirine karışmaya başladı. Geçen hafta derken aslında iki hafta birden. E, oynandığını anlamamız gerekiyor. Malum e, sıkışan lig takvimini çarşamba, pazar hatta haftanın her günü maç oynatarak e, Futbol Federasyonu çözmeye çalışıyor. Şimdi böyle her gün maçla neşiriz ama bu ligin selayeti açısından bir takım soru işaretleri oluşmaya başladı. Bu lig e, gerçekten e, Anlamlı mı, anlamsız mı? Biz gazozla maçlar mı izliyoruz? Yoksa sezon sonunda hakikaten, gerçekten herhangi bir sıkıntısı olmayan bir lig mi izlemiş olacağız? Buna dair soru işaretleri artmaya başladı. Zaten Futbol Federasyonu e, iddianame şike soruşmasının iddianamesini e, çıkmasına rağmen çı çıktıktan sonra bile hale almayacağını, sezon sonunda karar vereceğini söyleyerek zaten bir sıkıntı yaratmıştı. Şimdi geçen hafta Trabzonspor Başkanı Sadri Şener bir açıklama yaptı. Çok çok önemli bir açıklamaydı bu. Şener diyor ki iddianameye dair bir takım bilgilerimiz var. İçinde hiç iyi şeyler yazmıyor. Ama yasak olduğu için çıkıp konuşamıyoruz diyor. Fakat bu iddianame açıklandığında Türkiye Futbol Federasyonu e, kararını sezon sonunda veremez diyor. Daha önce vermek zorunda kalacak çünkü UEFA onu zorlayacak diyor. E, malum e, bu işte federasyonun üstünde UEFA vardır ve UEFA'nın dediği olur. Bugüne kadar öyle oldu ki daha yakın zamanda UEFA Türkiye Futbol Federasyonu'na dedi ki 34 haftayı e, lider bitiren takımı ben şampiyonlar ligi ön elemesine almam. Ancak playoff'ta e, 1 ve 2 olanları şampiyonlar liginde oynatırım. Böyle deyince futbol federasyonu statüsünü değiştirmek zorunda kaldı. Harsal'ı e, artık bu 34 haftalık lig e, sonunda sadece Playoff'a katılma şansı elde edecek birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Onun dışında şampiyonlar ligiymiş, OEFA ligiymiş bunlara dair herhangi bir kazancı olmayacak. Dolayısıyla gazozla gidememizde bir sakınca yok. Şimdi iddianame tartışılır oldu son bir buçuk haftada. 17 Kasım'dan sonra hatta 17'sinde açıklanacağına dair bilgiler sızdı basına. Ee, işte daha önceden açıklanabilirdi ama milli takımın 11 ve 15 Kasım'da Hırvatistan'da oynayacağı Euro 2012 playoff mücadeleleri nedeniyle Federasyon'un rica ettiği savcıdan işte bu kararların bu iddianamayı milli maçlardan sonra açıklarsanız daha iyi olur ee, milli futbolcularımız moralleri etkilenmez olumsuz şekilde maça konsantrasyonları bozulmaz diye. Biz bu buradan çıkarak ben bir kaç uzmanla görüşüp bir haber yazdım radikalde. Milli dava mı, insan hakları mı? Yani milli maç nedeniyle içeride tutuklu bulunan insanların içeride tutuklu bulunan insanların bir gün dahi Fazladan yatmaları hukuken doğru mudur? İnsan hakları açısından doğru mudur? Görüştüğüm hukukçular katen böyle bir şey mümkün olamaz. Bu bir cinayet olur dedi. Yani bırakın 15 günün bir gün bir saat bile mümkün değildir. Hukukun gözetti en üstün yarar ne milli davadır ne başka bir şeydir. Hazırlanmış olan iddianamenin bir an önce teslim edilip onun da güvenliğinin sağlanmasıdır. Yani hukukçular böyle söylüyor. Ama gelin görün ki futbol dünyasında ya ne olacak 15 gün daha yazsınlar içeridekiler diyebilecek kadar maalesef insan hak ve hukukundan bir haber, işte adam sendecilik, işte, doğuya özgü şark e, kurnazlı dediğimiz mantıkla Devam ediyorlar ve bundan da güzel paralar kazanıyorlar. Böyle konuştukları halde güzel reyting alıyorlar. Halkımız onlara teveccüh ediyor. Tabii başa gelmeyince hiç kimse anlamıyor. O yüzden yani herkesin bir takım şeyleri öğrenebilmesi için ağır bedeller mi ödemesi lazım? Ağır bedeller ödeyenler bize örnek olmuyor mu? Buradan bir şey öğrenemiyoruz mu? Bunları hep maalesef havada kalan sorular oluyor. Şimdi dilerseniz bir kısa ara verelim. Aradan sonra ikinci bölümde konuşmaya devam edelim. Thank <laughs> Ne paha boyu. çocuk gibi öper, okşar severdim Yedi ekmeği içtim suyu çocuk gibi öper, okşar severdim Yedi ekmeği içtim suyu Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'da pastlaşmalardasınız. Evet. iddianame yolda geldi geliyor. İddianameden sonra bu lig devam eder mi etmez mi? Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ee, tabii ki illa ki iddianameyle beraber işte lig ya da şike yapıldı yapılmadı diye bir şey söyleyemeyiz. Yani biz madem e, bugüne kadar kamboyunu bir şeyler olduğuna inandırdıysa sağcılık makamı herhalde e, elle tutulur, gözle görülür. Bir takım şeyler sunacaktır kamuoyuna yoksa. Bunun e, vebalini de kaldıramaz, alamaz, bedelini de ödeyemez. Hukuka olan inanç zaten belli kesimler için, bazı kesimler için yaralanmış durumda. Hani bir spor camiası da bu anlamda umut bağlamışken bir takım şeylerin düzelebileceğine eğer onların da umudu kırılırsa hani artık ne yaparız bilemiyorum. Dolayısıyla savcılıktan e, yarattığı havaya gerçek kılacak bir iddianame beklemek hakkımız. Aksi bunun tabi şöyle bir şey de var. Şunu da unutmamak lazım. Savcılık e, iddianameyi hazırlarken e, benim hukukçulardan aldığım bir görüştür. Bu sadece ve sadece sanıkların aleyhine olan delilleri toplamaz. Lehine olan delilleri toplar. Dolayısıyla aleyhinde ve lehinde her şey toplar. Sonuçta diyebilir ki yapılan incelemeler sonunda derinlemesine yapılan araştırmalar sonunda işte atıyorum şike örgütü yoktur, şikayet yoktur diye bir davayı tamamen kapatabilir, hiç iddianameyi bile vermeyebilir e, ya da iddianamesi verirken olumlu olumsuz her şey belirtmek zorunda fakat e, yok bir şey yok de, demesi için de bunu çok iyi delillendirmesi gerekçelendirmesi lazımmış hukukcularım bana yine verdi bilgi bu yani kardeşim sen bu kadar süredir insanları tutuklu içeride tutuyorsun. Bugün yok diyorsan bunu çok iyi tartışman lazım iddianamende. Çok iyi ortaya koymak zorundasın. Durum bu. Şimdi geçtiğimiz hafta Süper Lig'de, geçtiğimiz haftalarda diyelim, yani normal lige göre iki hafta önce, ama geçen hafta sonu oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine bakalım. Bu derbi e, keyif verdi, heyecan vericiydi. Bir o kalede bir bu kalede yaratılan pozisyonlardan ve atılan gollerden ötü ama futbol kalitesi çok üst düzeyde değildi. Orta sahaların boş bırakılmasından dolayı diyorum ben. E, ama bu maçta konuşulacak bir konu şu. Fenerbahçe taraftarlarının öncelikle maça alamayacağını açıklaması, ardından da hayır öyle bir şey yok Fenerbahçeler gelebilir denmesinden sonra oluşan o boşlukta Fenerbahçe'li taraftarların birçoğunun işte biletlerini bir şekilde ellerinden çıkartmasından kaynaklanmış olsa gerek inin üstadını yaşanan durum. Maçın başlamasından sonra 5-10 dakikalık bir periyotta yani şaşırmıştık Fenerbahçe tribünleri. Tribün doğmamıştı zaten 1500-2000 kişilik bir yer. 500-600 taraftar vardı şaşırdık hani proto mü diyorlar niye gelmediler falan diye. Oysa ki taraftarlar dışarıda kapıda kalmış. Niye kalmış? Çünkü çoğu sahte biletle gelmiş. Başka biletlerle gelmiş. E, turnikeler otomatikten kilitlendiği için de içeri giremiyorlar. En sonunda ne oluyor? Arbede şu bu derken birden maç oynanırken yeni başlamışken e, inanırsız adını bilenler e, gözlerinin önüne getirir deniz tarafında bulunan e, e, eski açık denilen yerden, e, müze kapısından, stadın içine oluk oluk Fenerbahçe'de aktı. Tabi onlar, bir büyük coşkuyla, bir zafer kazanmış edasıyla, hani bir kalenin işgal edilmesi havası da girdikleri için için, Beşiktaş tribüleri inanılmaz gerildi. Oysa ki, Beşiktaş tribünleri Fenerbahçe'den oraya gelmesine karşı değil. Hatta yasak kararı ilk çıktığında Beşiktaş taraftarlar e, depresman hakkınızdır şeklinde bir pankart ile hazırlamış. Bunu maçta açacaklardı. Hani tara Fenerbahçe'de taraftarlar destek olmak amacıyla. Ancak bu şekilde stada gelmeleri onları gerdi. E, ve aklı selim yani çok rahatlıkla orada taraftarlar birbirine girebilirdi ve kötü şeyler yaşanabilirdi. Yani devlet eliyle güvenlik resmen tehlikeye atıldı. E, o zaman da diyeceklerdi ki işte biz demiştik Fenerbahçeliler gelmesin gördünüz mü? Diyerekten yine hak hukuk kısıtlamasına gidilecekti. Neyse ki dediğim gibi taraftarlar aklı serin davrandı ve... E, Olay öyle 1-2 protesto ile karşılıklı tezahatlarla kapandı. Onun dışında maç e, sahada ise futbolcular arasında ise e, birçok derbide görmediğimiz kadar centilmen ve sakin geçti. O da kayda değer bir nottu. Son 2-3 haftadır zirve oynayanlar sürekli beraber kalıyordu. E, Beşiktaş-Fenerbahçe beraberliğinde Galatasaray kendi sahasında Gaziantep. 4-2 yenildi. Oradaki hakem kararları çok tartışıldı. Mevkıa başkanının çıkıp televizyonlarda hakemini eleştirmesi de ayrıca tartışıldı. Ee, diğer yandan e, Trabzonspor sahasında berabere kaldı Bursasporla. Ee, son 9. hafta dediğimiz haftada ise hepsi kazandı. Trabzon'da 5 Fenerbahçe'de Galatasaray'da. Ben e, bu son hafta maçlarından e, birini yerinde izledim. fenerbahçe Kardemir Karabükspor maçını yerinde izledim. Bu maça dair bir takım notlarım var. Onları aktaracağım son bölümde. İsterseniz son bir ara verelim ondan sonra. Radyo Hava'ndasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Şimdi e, evet, şike soruşturmasında Fenerbahçe bir numaralı odak. Bunu hem kamuoyuna yansıyan soruşturmaya dair bilgilerden ya da bilgi kırıntılarından ham verilerden dolayı çok konuştuk. Hem de Fenerbahçe camiasının topyekun harekete geçmesi, her hayatın her alanında mücadeleye karşı tepki koymaya geçmesinden ötürü Fenerbahçe bu şike soruşmasında bir numaralı e, odak oldu. Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu, Sivasspor, Trabzonspor, Eskişehir gibi takımlar hep geri planda kaldı. Onlar e, çok fazla e, tepki koymayarak, Beşiktaş farklı bir tepki koyarak böyle işin uzağında sessiz sezasız kalmayı sonucunu bekliyorlar. Fenerbahçe ise hemen hemen her hafta, her gün, her fırsatta ee, tepkisini ortaya koyuyor. Ben hayatın çeşitli alanlarında Fenerbahçelilerin ee, Tepkiden ortaya koymaların son derece önemli buluyorum ve destekliyorum. Yani onlar masum olduklarına inanıyorlar ve haklarını arıyorlar. Süper. Yani süperlik gibi süper bir şey. Buna bir şey demiyorum. Ayrıştığımız nokta şu Fenerbahçelilerle. Yeşil saha üzerinde... ...11-11 oynanan on, futbol maçında bu şike uğraşmasından ötürü uğradıklarını düşündükleri mağduriyeti rakip takım üzerinde kullanmalarına karşıyım. Karabük Fenerbahçe maçında 5. 6. dakikada Alex kırmızı kart gördü. Haklı ya da haksız. Bu önemli bunu Bunun Fenerbahçe taraftarı otomatikman şike soruşturmasıyla bağlantılandırıp işte e, biz zaten bizi yok etmek istiyorlar. İşte o yüzden de Alex'i kırmızı kartla oyundan atıyorlar ve getirdiler. E, Oysaki ki yani biz tribünden ilk izlediğimiz anda yani kırmızı kartlık gibi gözüktü. Olmayabilirdi. Eee ve 90 dakika boyunca hakem sürekli baskı altında tutuldu. Ee, ve hakem saçma sapan bir maç yönetmeye başladı. Özellikle Emre Belezoğlu, kaptan biri. Alex ben daha çok atılmayı hak etti. Yani bir değil beş kez atılabilirdi. Yani Fenerbahçe e, bu Şik soruştmasını Yeşil sağda bir pozitif ayrımcılık unsuru haline getirmeye başladı. Bu bence sahadaki Karabük gibi mütevazı kulüplere haksızlık oluyor. Aykut Kocaman'ın bu ayrımı çok iyi yapması lazım. Yani kendilerine göre haklı bir mücadele veriyorlarsa bu haklı mücadelenin Rakiplerin hakkını da koruyacak şekilde olmalı. Fenerbahçe bu yüzden büyüktür. Bu yüzden büyük olur. Yoksa hani kendine göre biz mağduruz diye düşünüp bu mağdureti de sahada haksız bir takım kazançlar elde etmek için kullanmaya başlarlarsa o haklı davalarına kendine göre haklı olan davalarına zarar verebilir. Çünkü 1-2-3 ki Karabük maçından sonra bütün herkes Emre Belezoğlu'nun yaptıklarından dolayı atılması gerektiğini yazdı çizdi. Emre Belezoğlu'nun hal ve hareketleri takımın geri kalanının verdiği mücadeleyi de gölgede bırakıyor. Maç bitti 1-0 Fenerbahçe kazandı. 10 kişiyle. Ziegler, Baroni gibi oyuncular bitiş düdüğüyle beraber yere yığılıp kaldılar. O kadar büyük bir efor sarf ettiler ki. Bugün ama gazetelerde yarın göreceksiniz. Bunlardan ziyade emre tartışılacak, emre konuşulacak. Oysa ki o alın terinin konuşuluyor olması lazımdı. O mücadelenin konuşuluyor olması lazımdı. Emre takımını ve tribünleri ateşleyeceğim diye bu tür şeyler yaparak haksızlık ediyor. Hem kendisine, kendi kariyerine hem de arkadaşlarına. Böyle olmaması lazım. Vakur olmayı bilmek lazım. Evet eee bunun dışında spor camiasında çok fazla kayda değer bir hafta değildi. Tenis dünyasında odaklandık futbolun dışında. Sezon sonu turnuvası İstanbul'da yapıldı. Beş gün sürdü. Türkiye İstanbul çok başarılı bir organizasyona imza attı. Hakikaten hem seyircisiyle hem e, katılımcılarıyla e, tam not aldı denilebilir. E, Radikalden bağışerten e, bir izlenim yazısı yazdı. Turnuvada. Ve şaşırdığını söyledi. yani Böyle bir şey beklemediğini söylüyordu. Hatta sadece o değil, tenisle ilgilenen birebir tenis uzmanları bile ee, bu kadar başarılı bir şampiyonaya el sahipliği yani daha doğrusu el sahipliği yaptığımız bu şampiyonada bu kadar başarılı bir şekilde icra edebileceğini, edebileceğini tahmin etmediklerini söylemişler. Hem salon hem seyirci hem seyircinin maçları olan reaksiyonlara vesaire dört dörtlüktü. Ee, hayal kırıklığı daha önce de söylemiştik. Şarapova elendi, erken elendi. Hatta son maçını oynamadığı nezaketen sakatlık vesaire dedi ama daha sonra işte Şarapova kö, sokak köpekleriyle karşılaştığımda moralim bozuldu da şu bu falan dedi. Bakan Kılıç kalktı ona cevap verdi. E, tuhaf şeyler oldu. Ama sonuçta bu dünyanın en iyi 8 kadın tenisçisinin katılma hakkı elde ettiği turnuvayı Kivitova Petra Kivitova şampiyon bitirdi ve kendi kariyeri açısından başarılı bir işe imza attı. İki sezon daha, iki yıl daha bu şampiyon Türkiye'de yapılacak. Daha sonra da isterse kontratını uzatma şansı var. Görüldüğü gibi doğru hamleler yapıldığında, iyi yatırımlar yapıldığında, iyi organizasyonlar gerçekleştirildiğinde bu ülkede futbolun dışında da çeşitli sporların kalkınma, filizlenme şansı var. Yeter ki e, işler düzgün yapılsın. Ben Kenan Başaran, e, fastlaşmalarda sizlerle birlikte oldum. Bu hafta biraz gribal enfeksiyondan dolayı ses tonumda e, sıkıntılar e, yaşıyorum. O yüzden affınıza sığınıyorum. Haftaya daha sağlıklı bir şekilde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran